Bismillahirrahmanirrahim. 80. ayet-i kerime diyor ki: Sayyidullah ve kul rabbi edhilni mudkhala sıdqi ve ahrijni mukhraca sıdqi ve c'al li milleten Gerek nasıra. Kur'an-ı Kerim, gerek sünnet-i nebeviye aleyhissalatu vesselam her vesileyle mümini Allah'la irtibatlandırmaya özen gösterir. Çünkü bütün kainat Allah'la olan ifade önünde ise özel alakası sayesinde var olmaktadır. Bütün kainat Allah'ın var etmesiyle var olmuştur. Allah'ın varlığını istediği şekliyle varlığını devam ettirmek. Onun için bütün kainat Allah'ı zikretmektedir. Biz insanların da varlığımızı doğru istikamette devam ettirebilmemiz için Allah'la alakamızı, irtibatımızı doğru ve sürekli kılmamız gerekiyor. Güneş Niçin seyirinden şaşmıyor? Ay niçin hareketini değiştirmiyor? Yeryüzü niçin muntazam dönüyor? Ve bütün kainat, bütün gök cisimleri ve bütün zerrecikler eskilerin tabiriyle zerresinden küllesine kadar <gülüyor> Her bir varlık niye muntazam yürüyor? Çünkü Allah'ın onları o halleriyle koruyup gözetmesi süreklidir. Peki niçin sürekli onları koruyup gözetiyor? Çünkü hepsi Cenab-ı Allah'ı anmakta tesbih Ve in min şeyin illa müsebbihum وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُنَا تَسْبِيحَهُمْ Onu hamdî ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat sizler onların ne şekilde tesbih ettiklerini anlayamazsınız. Yani bütün kainatın mevcudatın kendileri için tayin edilmiş şekliyle kanunlarında hareket etmeleri ve dost doğru yolda istikametlerine devam etmesi Allah'ı zikretmelerinden, hatırlamalarından kaynaklanıyor. Bizim de doğruluğumuz ve istikametimiz Allah'ı hatırdan çıkarmadığımız, Allah'a karşı olan sorumluluğumuzu şuur düzeyi yüksek, bir şekilde devam ettirdiğimiz sürece mevcubasız. Ya devam ettirdiğimiz kadar mevcubasız. Onun için Cenab-ı Allah bu ayeti kerimede buna temas ediyor. Diyor ki, Ve kul, de ki ey Muhammed, Rabbi edhilni mudhale sıdk, Beni sadakat girdirişiyle, doğruluk girdirişiyle, Doğrulukla bir yere girdir. Doğruluğun yerine girdir. Doğruluğun mekan tuttuğu yere sok beni. Ben oraya doğrulukla gireyim. Bütün bu manaları ihtiva ediyor. Wa ahiricni muhreca sıdk. Beni her nereden çıkartırsak sadakat üzere çıkar. Doğrulukla çıkayım. Ben doğru olayım, doğruluk da benimle beraber olsun. Ve bana senin tarafından gelen yardımcı ve destekleyici bir güç, bir saltanat ver. Sultan kuvvetli Yenilemez, çürütülemez delil demek. Burada. Karşı konulamaz delil. Ve ben davamı insanlara anlatırken, davamı tebliğ ederken bana öyle bir sağlam mantık, öyle sağlam bir konuşma, öyle tutarlı bir üslup, Öyle belagatlı, öyle etkileyici, öyle hakikatin ta kendisi olan, hakikati dile getiren bir anlatım, bir tebliğ, bir ifade ve bir yaşamak. Ve bunu bana sen kendi katından ver. İşte o zaman ne olur? ha Nedir bu girmeler, çıkmalar ayet-i kerimede? Müfessirler çeşitli şekillerde tefsir etmişlerdir. Mekke'den çıkış, Medine'ye giriş diye tefsir edenler var. Dünyadan çıkış, kabre giriş diye tefsir edenler var. Kabirden çıkış, cennete giriş, mahşere giriş diye tefsir edenler var. Ama doğrusu ayet-i kerime... Özel olarak bir maksatla nazil olmuş olsa dahi bizim her türlü girişimiz ve çıkışımızı kapsar. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini tetkik ettiğimiz zaman her bir hal değişiminde Allah'ı zikrettiğini görüyoruz. O kadar ki yatağında döndüğü zaman bile eğer uyanmışsa Farkına varmışsa dönmekte olduğunun o esnada da Allah'ı zikrettiğine dair rivayetler Ashab-ı kirama söylüyor bir tepeye çıktığınız zaman Allah'ı zikredin o tepeden indiğiniz zaman yolculuk esnasında Allah'ı zikredin. Uçaktasınız hava boşluğunda yakalandınız bak diye indir. Subhanallah diye. Elhamdülillahi, la ilahe illallah Kamiye kapılmaya gerek yok. Korkmaya gerek yok. vade gelmişse gelmiştir zaten. Uçak sallansın, insin, çıksın hiç fark etkilemez. Etkilemez. Yani, yani Resulullah'ın gerçekten bu manada sünnetini tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki hem kendisi Bizzat hem ashab-ı kirama tavsiyelerinde her bir hal değişimiyle birlikte Allah'ı zikretmeyi tavsiye etti. O değişime uygun bir zikir. Yatıyor dua ederek yatağına yatıyor. Uyanıyor. Ölümümüzden sonra bizi dirilten Rabbime Allah'a hamdolsun. Ölümden sonra diriliş zaten onun huzuruna olacaktır diye bu aydı bu kalkıyor. Elhamdülillahi allazi ve çekilirken ya Rabbi eğer ruhumu kabzedersen mümin olarak kabzet. Eğer tekrar geri verirsen mümin olarak kabrimi ruhumu tekrar cesedime ya Rabbi. Allah'ı zikretmediği bir hal yok. Onun için Allah'ı zikretmeyi biz de canlı ve uyanık bir şuur halinde kendimizde olsun. Allah daima kalbimizde olsun. Fikrimizde olsun. Amellerimizde olsun. Kutsi hadiste buyurduğu gibi olalım. Rabbimiz bu konuda lütfunu bizden esirgemez inşallah. Diyor ki Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşım yaklaşır. Bana bir arşım yaklaşırsa ben ona bir kulakçı yaklaşıyorum. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak yaklaşır. Bana yer yüzü dolusu günahlar diyorsa ben onu yer yüzü dolusu mağlup Allah'ın vağfiretinden ümit kesmek müminin işi şey değil. Ötel ki o muhakkak. Yine diyor ki Resulullah kutsi hadis bu da. Kulun bana kendisine farz kıldığım amelleri yerine getirmek suretiyle yaklaştığı kadar hiçbir şeyle yaklaşamaz. Ama kul farzlardan sonra nafileler de yapmaya devam eder. Söz ona zekatı farz kıldım. Zekatı verdi. Biz afile nafile ediyor. Ben ona afiyet verdim. O afiyetinden, sıhhatinden muhtaç olan insanları faydalandı. Ben ona ilim verdim. Gece gündüz ilminde cimrilik etmeksizin herkese öğretmeye çalıştım. Ben ona ne verdimse o da verdi kullarıma. Bu şekilde nafileleri yapıp durdu. Ben ona da beş vakit farz namaz kıldım. O her fırsatta bana nafile kılıyor. Ben ona Kur'an-ı Kerim'i indirdim. O hem yaşıyor hem onu okuyor hem öğreniyor hem öğretiyor. Bu şekilde diyor kulun nafilelerle bana yaklaşmasını sürdürür. Yakınlaşıp durur. Sonunda onun gören gözü, işiten kulağı, yakalayan eli, yürüyen ayağı. Oluyor. Yani o insan bütün hal ve hareketleriyle hem Allah'ı hatırlar, hem Allah'ın emrine göre hareket eder, hem de hatırlamayanlara hal ve hareketleriyle Allah'ı hatırlar. Allah'ın hayırlı kulları görüldükleri zaman Allah'ı hatırlatan Allah'a yolunu kuruyorlar. Yürüdü mü Allah, Allah hatırlamıyor. Mümin olsun olmasın önemli değil. Doğru hatırlansın, ters hatırlansın o önemli değil. Önemli olan onların duruşlarının karşılarındakine Allah'ı Allah'ın mahkemesini hatırlatması. Onun için kişinin haliyle İslam'ı yaşaması kadar güçlü bir tebliğ yoktur. En güçlü tebliğ, en etkileyici tebliğ söylemeden önce sizin söyleyeceklerinizi fiilen yaşamanızdır. Söylemeden yaşarsanız ne olur? Cenab-ı Allah da size şöyle der hocam. Limma ma la ta'alun. كَمُرَنَّقْتًا maktan, اللّٰهِ اَنْ تَقُولُ مَا لَا Yapmayacağınız şeyini Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah nezdinde size büyük bir gazabı, büyük bir kızgınlığı, büyük bir öfkeyi gerektir. Dil böyle bir şeydir. Hakim olunması gereken belki en isyankar, en başkaldıran organımız. Elimiz bize daha kolay itaat. Ama dil ve göz onları itaatin altına almamız gerçekten en zor iki Onlara hakim olabilirsek Allah'ın izniyle Büyük bir müfide şeydeniz. Evet, biz girmek ve çıkmaktan Allah'ım beni sadakatli bir gir girişle girdir, sadakatle çıkaracağın yerden çıkar ve ben bana nezdinden daima yardımcı olacak bir güç, bir kuvvet, bir delildir. Bunun için Cenab-ı Allah'tan ilim talep etmiş oluyoruz. Hemen arkasından 81. ayet-i kerime zaten bunu belirtiyor. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَ قَلْبًا اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَوَلًا De ki, hak geldi, batıl can çekişerek kaybolup gitti. Esasen batıl can çekişe çekişe kaybolup gitmeye mahkûlardı. Batılın gücü yoktur. Hakkın müntesiplerinin zayıf olması sebebiyle batılın güçlü görünmesi vardır. Yoksa batıl iyi batılda güç yoktur. Hakkın karşısında asla düğüne Ama hakkın da temsilcileri hak ehli vardır. Batını da ayakta tutan batıl Hak ehli zayıfsa, hak ehlinin haklarına bağlılıkları, kabul ettikleri, iman ettikleri haklarına, hakka sadakatleri zayıf ve güçsüz ise, batıl o takdirde güçlüdür. Hakkın, hak ehlinin gücü, her şeyden önce, Hakk tabi olmakta kesin ve kararlı olmaları, Hakk'a tabi olmanın gerekirse bedelini ödemekte tereddütsüz hazır bulunmaları şarttır. Cenab-ı Allah, hak ehlini, evet biz Hakk'a tabi olduk dedikleri zaman iyi tamam madem dediniz öyledir diye bırakmaz. Bu da Hakka tabi olmanın arkasından iltihanlar gelir. Sınamalar gelir. İnsanlar dünya ile sınanır. Zorluklarla sınanır. Sıkıntılarla sınanır. Belalarla sınanır. İnsanlar bu şekilde hem davaya hazırlanır hem cennete hazırlanır. Yoksa İmanın tahsili ve muhafazası o kadar kolay olsaydı her iddia edene iddia ettiği verilecekti. Gerçek hak sahiplerine verilecek bir hak kalmazdı. İddiayla bir şey olmaz. Em hasibtum en tedhulü'l cennete welma yetikum sizden önce gelip geçenlerin başına gelenlerin bir benzeri sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ah hasibennasu eytraku hum la insanlar iman ettik demekle bırakılı verileceklerini ve hiçbir şekilde sınanmayacaklarını mı zannettiler? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ min قَبْلٍ And olsun onlardan öncekileri biz fitnelere maruz bırakmış. Sınamıştık. Fitne dediğimiz gibi bir madenin içindeki bilhassa altının içindeki yabancı maddeleri çıkartmak, ayıklamak için altının Ateşte pota dedikleri şeyde eritilmesi ve yabancı maddelerin atılması der. İmanımız son altını andıracak kadar tertemiz, katıksız ve katkısız, saf bir hal alıncaya kadar sınan Baştan beri tertemiz, saf altın gibi pırıl pırıl bir iman ile iman edenler için zaten bu imtihanlar bir şey ifade etmez. Hatta belki Cenab-ı Allah hikmeti gereği böyle olduğunu bildiği kalpleri hiçbir sınavdan da geçirmeyebilir. Çünkü Cenab-ı Allah zaten o kalplerin değişmeyeceğini biliyor. Ama mertebelerini yükseltmek için onları yine de daha çok sıkıntılara da maruz bırakabilir. Allah'ın bu konuda iradesine kimse sınır koyamaz. Nitekim bir hadis-i şerifte belanın en eşedin en ağırı nebileredir. Sonra fel emfelü -em -em Onlar sonra en mükemmel olanlara sırasıyla bela gelir. Onun için sakın Allah'tan Bela bela. Galiba için allah Teala yani bir başkası için. Bir noktaya gelmiş kendisinden emin. Ya Rabbi beni istediğin belayla sınıyabilirsin demiş. Bir süre sonra idrarını yapamama hastalığı da yakala. Onun verdiği işkenceyle kıvrağın biri. Cenab-ı Allah'a bizzat yalvarmaktan utanıyız. Böyle meydan okudu ifade yerindeyse. Kur'an okumaya giden Vücut çocukları yollarda karşılıyor. Başlarını okşuyor. Ağlıyor ağlıyor. Şu yalancı amcanıza dua. Kimse sakın Allah'tan beni imtihan et ki haşa Allah'a meydan okurcasına böyle bir şey içinden geçirmez. Fakat cenab Allah'tan şunu isteye. Rabbena vela tuhammilna me'la ta'kata vela bize her şeyin güzelliğini gösterir. Bize göre bir dua. Rabbimiz Taakatımızı yetmeyeceği işleri bizlere yükle. Kaldıramayacağımız yükü bizlere yükleme. Mütevazi olacağız Allah'a karşı. Böyle paşa postanı koyarcasına e, ben oldum falan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu maazallah kendisine layık olmadığı derecede güvenmektir. Allah'a karşı kendini nasıl emanda hissedebilirsin. E buyurun, bu örnekte görüldüğü gibi. Yalancı amcanıza dua edin diye çocuklardan dua istemez, doğuruna kalıyorlar. Allah'a haşa meydan okuyamayız. Fakat Şundan da emin olalım. Biz hak ehliyiz ya. Ne kadar hakkın yanındaysak o kadar güçlüyüz. Batılın dediğimiz gibi bizatihi gücü yoktur. Batılın güçlü görünmesi hak taraftarlarının kendilerine zayıf olmalıdır. Hak taraftarları hem hak taraftarı olacak hem zayıf olacak olmaz. Cenab-ı Allah ve le yansuran ne Allah'ı yansur, anne, yansur Allah kendi dinine yardımcı olanlara mutlaka yardımcı olacaktır. Eğer Allah'ın yardımı üzerimizde değilse veya bizden uzak olaysa kıvahat bizde kendimizde Ümmet bir araya gelmenin gereğinden bahsediyor. Doğrudur öyledir. Fakat bir araya gelmenin maliyeti ve bedeli var. Bu bedeli ödemenin de hazırlığını yapmak lazım. Şu kadar kişi Suriye'den geldi çoğumuz kırınmırın etmeye başladı. Neymiş? Efendim işte geldiler şu ettiler. Aynı hadise daha önce Irak'tan Güneydoğu'ya ki fazla o kadar da yoktu o zaman. Göç gelmişti. Güneydoğu'da, Mardin'de, Diyarbakır'da, Urfa'da, burada, burada. İster istemez bazı el emeği, işler ucuzlamıştı. Ne yapsın? Hayatta kalabiliyor. Az çok aramıyor, çalışıyor. Bu sefer bizim insanımız e, bunlar geldi, rızkımızın kesti. Hayır. Kimse kimsenin rızkını kesmez. Seni de onu da rızkını daraltan halka be halka başında iş bilmez yöneticiden tutun ifade eldeyse şeye kadar gidiyor. Niye rızkı o zavallı insana rızkını kesiyor? Zaten bombalanmış. Zaten perişan olmuş. Evini, barkını, yerini, yurdunu, servetini çoluğunu, çocuğunu terk ettim gelmiş. Şimdi sen kırın mırın edeceksin. Yok efendim müşteriler geldiler, yok bilmem ne ettiler, yok şunu ettiler, yok buraya Bu bir imtihan işte. Alın size bir imtihan. Farkında mıyız bu imtiharı? ya. Niye? Bin bir türlü ihtiyaçları var. Bunların her bir aksiyon işlerinde bizim de vebalimizin olabileceğini düşünen. En olumsuzundan başlayacak olursak, çoluğu çocuğu, kadını kızı çoğunu maalesef sahipsiz ve bundan istifade etmek isteyen zalimler var. Tahsil yapma imkanları yok. Bırakmış gelmiş, orada bıraktıkları ne alemde bilip öğrenme imkanı yok. Belki bedenen yaralıdır, şudur budur, tedavi etme imkanı, tedavi olmayı imkanı yok. Ve sayın sayabileceğiniz Ve biz bu insanlarla imtihan ediyoruz. Bu, hakka tabi olmalı, ufak bedeline örnekler. Hakka tabi olmak yeri gelir senden malını da, ...canını ver ister. Davanı ispat etmeler. O zaman batıl yok olur gider. Hakk'a sebat, hakkı göre sebat gösterilirse o zaman batıl yok olur gider. Biz ümmet olarak, ümmet olarak bir arada olmanın maliyetini, bedelini ödemeye hazır mıyız değil miyiz onu mu? Cenab-ı Allah aslında hani İslam alimlerinin kullandıkları bir tabir var. Cenab-ı Allah bazen şefkatinden topratır. Şefkat topratır. Eğer bu bir fırsattır, bir vesiledir, bir uyarıdır. Soma'da 300 kusur insanın masum insanın Hayatı ile neticelenen bu patlama aslında Türkiye için belki çok kıymetli bütün Türkiye için bir fırsat. Madenlerde ve benzeri bütün iş alanlarında ve para alanlarında dönen bütün yanlış dolapları keşfedilip tespit edilmesi için Cenab-ı Allah'ın bu bizim Bundan sonra bari olmasın demekle olmaz bu iş. Bunun gereği yerine gelmek zorundayız. Götürülmek zorunda. Bırakın ölümü. Hepsi kurtulanların söylediklerinden dinlediniz hepiniz Hepsi sefanetleri diz boyu. Madene bir daha gidip çalışacağım diyor ne yapayım diyor. Evimin taksidini nasıl ödeyeceğim? Eğer bir ülkede bir insan bu kadar sefalete mahkum ediliyorsa merhum Seyyid Kutub'un dediği gibi biz Müslüman olarak bu zalim nizamı itham ediyoruz. Bu gerçekten büyük bir sürüm. Kimse evladının böyle bir sefaletle ...boy ölçüşmesini, boğuşmasını kabul eder mi? İster mi? Devlet benim kardeşlerimi niye buna mahkum ediyor? Bu ne biçim nizamdır? Mesela sadece madencinin veya madeni işletenin... ...bilmem ne edenin yaptığı zulümden ibaret değil. O çerçevede değil. O bir devlet içerisindedir. Ve bu devlet nizamından, kanunlarından... ...açıklarından istifade ede de bu zulmü yapıyor. De günah geçici o değil ki. Kim olursa olsun. ister masal olsun, ister başka bir zıkkımın gibi... ...veya isterse Allah'ın en salih kulu olsun. Olmaz ya böyle bir zulümle. Salah mümkün değil bana göre. Böyle şey olur mu? Burayın ki hal... Hakkın hakk olarak yerini bulmadığı yerde hak ehli zayıf olur. Hakkı tutup kaldıracak yok. Hakkın gereğini yerine getirecek yok. Ondan sonra çıkar ne İslam'la, ne şununla, ne bununla alakası olmayan zavallılar o da ayrı bir imtihan, ayrı bir bela. Anti kapitalist Müslümanlar diye ortaya çıkar. O zavallılara müdafaa ettiğini zanneder. Memleketin nizamının kapitalizme ya da bir başka zıkkım olması beni ilgilendir. Merhum İbni Teymiye'nin bir sözü var. Küfür... Adil olsa o dahi devam eder. Fakat İslam zalim olsa o dahi devam etmez. Bir insanın evinin taksitlerini ödemek için tekrar ölüme geri dönmek zorunda kalması bir devlet için, bir millet için yüz karası olarak yaparsın. Aynı şey güney sınırlarda, doğu sınırlarımızda da yaşandı. Adam birilerinin kaçak mal dedikleri malı getirip satın 5-10 kuruş kazanıp çoluk çocuğunu geçindirmek için ölümüne mayın tarlasından geçip gitti. Bunlar yaşandı ve insanlar hakikati gizlallardan öyle bir gizlediler ki sistem senelerce önce çok iyi hatırlıyorum bir öğrenciyim memlekete gidiyorum yanımda dağıtım sonrası acemilik sonrası dağıtım'a giden bir asker var bana ne diyor biliyor musun? Eğer diyor bir tane kaçakçı öldürebilirsem Vallahi doğru söylüyorum. Bir tane kaçakçı öldürebilirsem, dinime, milletime artık neyse, onları o cümleyi unuttum. Vazifemi yerine getirmiş ve kendimi huzurlu sayarım. Bu kabilden bir cümle. Ama bu kısmı, kelimesi kelimesine böyleydi. Bir tane dahi kaçakçı öldürebilirsem, bu memleket askerini kendi insanını yetiştirmek için gönderiyor. Bunun için mi yetiştiriyorsunuz? Bu, batılın güçlenmesi ve palazlanmasıdır. Hakk ehlinin de hakkı görmesine fırsat verilmiyor. Öyle şey olur mu ya? Onun için insanların önünde, hiç özellikle Müslümanların önünde, Müslümanım diyenlerin önünde, kayıtsız ve şartsız hakka teslim olmaktan hakkın yanında yer almaktan ve hakkı maliyeti ne olursa olsun bedeli ne olursa olsun sonuna kadar müdafaa etmekten daha asil daha şerefli daha izzetli hiçbir yol kalmamıştır yoktur önceden de yoktu günümüzde de yoktur gelecekte de olmayacak insana yakışan daima hakkın yanında yer almak ha Birileri de hak aradığını ileri sürerek bulanık suda balık avlamaya çalışıyor. Bu da kayınbeyin başka türlüsü. Kayınbeyin başka türlüsü. Molotov kokteyllerle patlatmakla şurada burada Somadaki mazlum insanın hakkı bulunmaz, alınmaz, aranmaz. İnsanımızın evvela Görme sağlığı bozuldu. Teşhis sağlığı bozuldu. Onun için de seskilerin tabiriyle aklımızı başımıza alarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi hakkı hak olarak görüp hakkın yanında yer almak, batılı da batıl olarak görüp batılın karşısında yer almak. İslam'ın asli vazifesi, Müslüman'ın asli vazifesi budur. Beşeriyet için de en asil görev, Bundan ibarettir. Cenab-ı Allah işte onu söylüyor. De ki hak geldi batıl can çekişe çekişe kaybolup gitti. Eğer batıl dimdik ayakta duruyorsa hak zayıf demez. O zaten ölüme mahkum, yok olmaya mahkum. Batıl günümüzde eğer hala dimdik ayakta duruyorsa bu Hak ehli olduğunu söyleyen bizlerin hakkı yeterince bilmeyişimizden, hakkı yeterince dile getirmeyişimizden kaynaklanır. Bunun için ne lazım? Yine bir sonraki ayet-i kerime bunun devamı, aynı muhtevayı dillendiriyor. Ve nunezzilu minel kur'ani ma huwa şifâun ve müminler Biz Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet olanları indiriyoruz. Bizim Kur'an'dan indirdiğimiz müminler için bir şifadır ve bir rahmet. Ve zalimleri ancak Zalimlerin ise ancak hüsranlarını alır. Hüsranlarından Başka bir şeylerini arttırmaz. Kur'an, madem müminlere şifa ve rahmettir, madem bizim vakıamızda binlerce toplumsal itikadi ve ahlaki ameli hastalık vardır, o halde biz bu Kur'an'dan gereği gibi istif alıyoruz. Şifa ve rahmet bu kitap. Fakat... Gözümüzü azaptan, hastalıktan açamıyoruz. Demek ki hata bizde değil. E Hatta kitapta değil. Bu kitap hem şifadır hem rahmettir. Eğer biz hastalıktan kurtulamıyorsak, azaptan kurtulamıyorsak, hata bizde. Ha, şifa ve rahmettir. Başım ağrıyor bana Kur'an-ı Kerim ayetinden oku kastedilen o değil kardeşim. Kastedilen o değil. İtikadi hastalıklarımız var. Ameli hastalıklarımız var. Fikri hastalıklarımız var. Söylem itibariyle yanlışlıklarımız dolayısıyla ifade ile lafzi hastalıklarımız var. Kişisel hastalıklarımız var, ailevi hastalıklarımız var. Varoğlu var. Devlet hastalığımız var, iktisat hastalığımız var. Hepsi hastalığımız var. Niye? Çünkü Kur'an'dan uzaktadır. Kur'an'ın şifasından müstefit olamıyoruz. Kur'an'ın rahmetinden yararlanamıyoruz. Dünyada bu kadar zarardayız, dileriz ahirette. <gülüyor> zarar edenlerden veya dünyadaki zararımız gibi ahirette de zararlı çıkmayız. Işte. Eğer her yerde her zaman dünya hayatı ahiretin bir yansıması veya bir gölgesi ise bizim de şu hayatımız ahiretimizin bir gölgesi ise yandık. Yandık. Onun için Rabbimiz ahiretimizi dünyamızdan daha mamur elediği buyuruyor. Vallahi bu, bu dünyamız o kadar ahım şahım bir dünya değil biz Müslümanlar. Bu ümmet için bu dünya hayatı pek güzel bir hayat değil. Pek mutlu bir hayat değil. Çünkü Kur'an'dan uzak bir hayat. Kur'an'ı dışlamış bir ferdi, bir ailevi, bir siyasi, bir içtimai, bir iktisadi hayat yaşıyor. Hayatının her cephesinde, maddiyatında, maneviyatında, Kur'an'dan uzak yaşayan bir cemiyet olarak ahiretimizin Kur'an nimetleriyle imar edilmesini beklemek hakkımız yok ama Cenab-ı Allah'tan rahmetinden ümidimizi de kesmemek gibi bir vazifemiz var. Ya Rabbi dünyamızı da Kur'an ile, imar ile, ahiretimizi de iman ile mamur eyle. Subhan rabbike <Sessizlik> rabbil izzati amma yasifun. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Önümüzdeki ders inşallah 82. ayet-i kerimede devam edeceğiz.